Bugünkü akide dersimizde Müslümanın kader hakkındaki akidesi kısmını göreceğiz. <gülüyor> kader Allahu Teala Allahu Teala'nın kitabında inna kulle şeyin halaknahu bi kader" ifadesiyle ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Ve ente bil kader hayrihi ve şerrıhi" hadisi şerifinden Yani dolayı e, iman rükunlarından bir rükun olmuştur. İman esaslarından bir esas olmuştur. Kadere iman ifade ettiğimiz gibi İslam inancının esaslarından bir esas oluyor. İman esaslarını meşhur Cebrail hadisinde ifade ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce size tilavet ettiğim gibi ve bil kadari hayrihi ve buyurarak yani bir de kadere onun hayrına ve şerrine iman etmendir şeklindeki ifadesiyle bu altı rüknün bir tanesi oluyor. Kaderin tarifinde alimler birçok ifade kullanmıştır. Bizim için uygun olduğuna, doğru olduğuna inandığımız bir tarifi buraya getireceğiz. Bakın nasıl tarif ediyorlar. Kader, Allah'ın vaat ettiği bu aleme koyduğu muhkem bir nizamı ve sebeplerle ilişkilendirdiği, müsebbate bağladığı sünnetidir. Bu mana kaderle ilgili varid olan ayetlerle de gelmiş. Yani bu tarif, aynı zamanda biraz önce, biraz sonra size okuyacağım ayetlerin içeriğinde de bulunmaktadır c'est là wa kulli shay'in 'indahu bi miqdar her şeyi onun katında bir miktar ile belirli bir iktardar takdir çerçevesindedir Bir başka ayette ve immin shay'in illa 'indena khaza'inuhu ve ma nunazzilu illa bi qadarin malum Kuşkusuz ki her şeyin hazinesi bizim katımızdadır ve o hazineden biz bilinen bir miktarı indiririz. İnne kulle şeyin halaknahu bi gadal biraz önce sohbete başladığımızdaki ayet kuşkusuz ki bir şeyi biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır. Ayeti de aynı anlamı ifade etmekte. Deki bütün işler Allaha aittir. 3 kul inna l-amra kullahu lilla. Deki bütün işler, istisnasız her iş, o o Talaya 3 8-3, 8-3, 8 Wa 8-3, 8-3, 8 Bütün işler istisnasız O'na döner. Yani 3 Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli şeyin ve ileyhi turc'un her şeyin hükümranlığı onun elindedir. Yudabbiru'l-emre min'es-semâi ilal-ard. Gökten yere kadar bütün işleri o takdir eder, O idare eder. Ve benzeri ayetlerde Allahu Teala mutlak kudretin sahibi, mutlak tasarrufun sahibi olduğunu ifade ediyor. Kader dediğimiz olay haddi zatında, haddi zatında kardeşlerim Allahu Teala'nın güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla ilişkilidir. Birincisi bu sıfatlardan özellikle üç tanesi kader meselesine mutlak taallük etmektedir. Birincisi Allahu Teala ilmi ezeliğiyle her şeyi bilmektedir. Kaderin dönüp dolaştığı ve odaklandığı nokta üç tane sıfatı taluk eder genelde. Birincisi ilim. allah Teala ilmi ezelisinde her şeyi bilmektedir. Hiçbir şey yokken onlar olduğunda nasıl olacaktı onu bilmektedir. Bu Buna ilmi ezeliği diyoruz. Şimdi... Allahu Teala hiçbir şey yokken kalemi yarattı ve ona kıyamete kadar olacak her şeyi yaz diye emretti. Şey, kalemi yarattı ve ona yaz diye emretti. Kalem ey Rabbim neyi yazayım dediğinde kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Şimdi bu kalemin yaratılmasından sonra kıyamete kadar olacak her şeyin yazılması Allah-u Teala'nın ilminde olan şeylerin yazıya dökülme hali. Yani ezelden belli Allahu Teala'nın ilminde, bilgisinde bulunan şeylerin yazılı metin hale dönüşmesi. Bir yerde bu kader aynı zamanda. Bu nereye yazılıyor? Bu levhî mahfuz dediği, Kur'an-ı Kerim'in bu isimle ifade ettiği bir ana kitabı. Kur'an-ı Kerim ona bazen de umm Kitab ismini vermekte. Ana Kitab ismini vermekte. Buna yazılıyor. Sonra bu yazıdan sonra bu yazıdan sonra bu yazı mühürleniyor. Onun mürekkebi kuruyor. Ve kıyamete kadar da olacak şeyler bu kitap üzere cereyan ediyor. Bunda bir değişiklik yok. Bunda bir Sapma yok. Dolayısıyla kader dediğimiz olay kardeşlerim, birincisi bu Allah'ın ilmi eze, ile alakalı bir şey. İkincisi irade dediğimiz, meşiyet dediğimiz Allah'ın istemesi. Üçüncüsü ise Allahu Teala'nın kudreti. Bu üç sıfata taalluk ediyor kader. Bir, ilmi ezelisi. iki iradesi. Yani istemesi bir şeyin olmasını istemesi, ondan sonra tahakkuk eden o olacak nesnenin olmasına güç yetirme dediğimiz Allah'ın kudreti, kader olması. Bu üçünde de Allahu Teala mutlak ilme sahip, mutlak iradeye sahip, mutlak güç ve kuvvete sahip Kadere iman aslında Allah'ın yüce sıfatlarına biraz önce söylediğim gibi ve güzel isimlerine taluk etmekte. Bu, nardan özellikle üç tanesi konunun temel meselesi. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ fi gökleri ve yeri yaratan Rabbiniz olan o Allah bu gökler ve yeri altı günde yarattı. ثم مستوى al arş. Sonra arşa istiva etti. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَام مَا مِنْ شَفِينِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ O gökten yere kadar bütün işleri tedbir eder ve takdir eder. Onun dışında sizin için bir şefaatçi yok. Zâlikullâhu rabbukum. İşte o Allah sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Fabudûhu efelâ tezekkurûn. Sadece ona kulluk edin. Evet almayacak mısınız? Şimdi burada Allahu Teala burada Allahu Teala bu levh-i mahfuz dediğimiz, ümmül kitap da dediğimiz, ana kitapta yazılı olan şeylerin tahakkuk ettiriyor. O, ilmi ezelisindeki bilgide göklerin ve yerin yaratılması hepsi levh-i mahfuz'a kayıtlı. Ondan sonra hayat bulmaya, tahakkuk etmeye başlıyor. Ondan sonra o, bilgi irade ve güç bu üç, üçünün tecellisiyle tezahürüyle kıyamete kadar olacak şeylerin hepsi olmaktadır. Şimdi buna delalet eden ayetlere şöyle bakalım. Vahve bu kullu şeyin alim. O her şeyi bilir. Her şey dediğimiz zaman kardeşlerim burada Bundan hiçbir şeyi istisna edemez, edemeyiz. Şey kelimesinin, şey kelimesinin içine giren ne varsa canlı, cansız. Bilelim, bilmeyelim. Bütün nesneleri toplar bu kelime, her şey. Çünkü şey kelimesinin içerisine girme, girmeyen bir nesne yok. Ne diyor ayet? Ve huve bi kulli şeyin alih. O her şeyi bilir. Sonra vehu ala kulli şeyin kadir o her şeye güç getirir. Her şeye gücü yeter. Onun olmasını irade ettiği zaman, ettiği zaman onun var olmasını irade ettiği zaman bunu olumsuz yapacak bir şey yok. Sonra faalin limayrit dilediğini yapar. İradesi de mutlak. İradesini kayıtlayacak. Yani şunu iste, şunu isteme yok onun için. İradesi de mutlak. Faalin نُمَيُّ Yani irade ettiği her şeyi yapar. Allah bundan alıkoyacak bir şey yok. Bakın üç sıfat nasıl peş peşe geldi. Bir, ilim. İki, irade. Üç, kudret. Bu üç sıfatın, bu üç sıfatın birleştiği zaman bu kader dediğimiz kaza ve kader dediğimiz nesne ol ortaya çıkıyor. Önce ilim olarak o var, sonra onu olmasını dileme var, sonra onun güçle meydana gelmesi. Bu üç ayeti İmam Tahabi Akide isimli kitabında onun şarhi güzelce izah ediyor. Onu size aktarmak istiyorum. Her şey onun takdiri ve dilemesiyle cereyan etmektedir. Her şey onun takdiri ve dilemesiyle cereyan etmektedir. Dilemesi her şeye nüfuz eder. Allah'ın dilemesi dışında kulların dilemesi nüfuz edemez. Veya mahlukatın dilemesi nüfuz edemez. Ne kadarına izin verirse o kadarı nüfuz eder. Yani insanlardan, cinlerden, diğer mahlukattan onların bir iradesi var mı? Var. O irade, dileme dediğimiz şey bu, irade. Mutlak mı? Hayır, mukayyet. Allah'ın izin vermesiyle kayıtlı. Onun dışında mutlak bir irade yok. Mutlak irade sadece ve sadece Allah'a ait. Bundan dolayı ne güzel bir ifade kullanıyor. Dilemesi her şeye nüfuz eder. Allah'ın dilemesi dışında kulların dilemesi o izin vermedikçe, istemedikçe nüfuz edemez. Onlar için Allah neyi dilemiş ise yani mahlukat için Allah neyi dilemişse o olmuştur. Dilemediği de olmamıştır. Onun kazasını geri çevirecek, hükmünü tenkit edip eleştirecek emrine galip gelecek yoktur. Kaderin manası, Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh bunu izah ettiği için buraya aldım. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizinle paylaşacağım. Allah'ın ezelden beri mevsuf olduğu, sıfatlanmış olduğu ezeli ilmiyle mahlukatın nasıl amel edeceklerini bildiğine itikad etmektir. Kişi ister itaat eden olsun, ister isyan eden olsun. Allah bütün hallerini, onların tüketecekleri rızıklarını ve son nefesini verecekleri ecellerini elbette ki Allahu Teala bilmektedir. Onlar daha henüz yokken. İşte ilmi ezeli dediğimiz olay bu. Şimdi bunu bu kısmı bu kısmı Değişik isimlerle piyasada bulunan bir takım insanlar var ki biz onlara mutezile diyoruz. Bir de kaderi kaderiye diyoruz. Bunu inkar ediyorlar. Onlar Allah'ın ilmi ezelisini inkar ediyorlar. Zaten bunu ikrar etseler kaderi ikrar edecekler. Kaderi yalanlamak için, kaderi inkar için önce Allahu Teala'nın ilmi ezelini inkar ediyorlar. Allah olmayan bir şeyi oluncaya kadar bilmez diyorlar. Kendileriyle kıyasladıkları için. Kendi acizlikleriyle Allah Azze ve Celle'yi kıyasladıkları için böyle diyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu ümmetin mecusisi diyor. Ateş peresi. Ateşe tapanları diye niteliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Allah Azze ve Celle'ye sınırız. <gülüyor> Kardeşlerim, Beşer aklının sınırı çok geniş değil, çok dar bence. Allah azze ve celle Allah azze ve celle insana ruh vermiştir. Onunla canlıdır. Onun ne olduğunu bilmiyor insan. Uzağa gitmeyelim yani. Allah'ın ilmine falan bunu anlamak mümkün değil. Allah Azze ve Celle bizi canlı tutan, hayatta yaşamımızı idame ettiren bir ruh vermiştir, bağışlamıştır. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz biz. İnsan bunu merak etmiştir. Çünkü çok önemli. Ezelden belli insan bunu merak etmiştir. Hatta bu hususta, bu hususta e, Mekkeli müşrikler, Yahudilerden, Medineli Yahudilerden destek almıştır, yardım almıştır. Biz bu adamı sıkıştırmak istiyoruz. Nasıl edersek biz bu adamı mat ederiz, ona galebe çalarız, onun bilgisizliğini ispat ederiz diye akıl almışlardır. Onlar onlar üç tane üç tane şeyi sor, onları bilirse bu adam gerçekten Rasul'dür demiştir. Onunla galebe onunla uğraşamazsınız, ona galip gelemezsiniz. 2 3 sorudan bir tanesi de bu ruh. Ve onların sordukları soru Kur'an-ı Kerim'de geliyor ayet-i kerimede bildiğiniz gibi. Sana ruhu soruyorlar. Kulur ruhu emri rabbi. De ki ruh benim Rabbimin işlerinden bir iş. Sonra ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Size ilimden az bir şey verir. Yani bütün insanlığa verilen ilim Allahu Teala'nın bu ayetinde bildiriliyor. Vama utitum minel ilmi illa kalila. Size ilimden az bir şey verildi. Nasıl bu ilimden Allahu Teala'nın ilmi hakkında söz söyleyebilirsin ey insan, ey zavallı? Nasıl söyleyebilirsin? Allah'ın şahitliği ile sana ilimden az bir şey verildiğini söylüyor. Sen bununla bu az ilimle ki bu az ilim de milyarlarca sayıya hesaba gelmez. Yani sadece ve sadece Haliki olan Allah'ın bildiği o insanların ilimleri birbiriyle de aynı denk değil. İşin garip tarafı. Sen hangi bilgiyle hangi seviyede Allahu Teala'nın ilmine hat koyuyorsun sen? Allahu Teala şunu bilir, şunu bilmez diyorsun sen. Oysa ki Allahu Teala ne diyor? Ne diyordu? Wahu bi kullu şeyin alim demiyor muydu? O her şeyi bilir demiyor muydu? Allah kendisini anlatırken bile. Sen nasıl dersin şunu bilir, şunu bilmez diye? Gerçek perişanlık burada biliyor musunuz? Zavallılık. Gerçek zavallılık burada. Oysa ki bu insanlar hadislere atıyorlar. Yani kelime biraz tabir caizse uygun değil. Yani bir meyveyi yiyip de çekirdeği attıklar gibi hadisleri atıyorlar. Bunların en akıllıları hadisler, hadisler akidede delil olamaz diyor. En terbiyeli konuştukları ki ustuk bu. "Sen Kur'ancısın. Kur'anla hareket ettiğini söylüyorsun." Peki ey zalim, ey nefsine zulmeden. Allahu taala Kur'an'da demiyor mu? La takfu ma leyse leke bihi ilmun. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. İnne's-sem'a ve'l-basara ve'l-fu'ada kullu ulayke kana anhu mesule. İşitme organın, kulak, gözün, kalbin, bunların tamamı bilmeden bilmediğin hususlarda ardına düştüğünden dolayı mesuldür diyor Allahu Teala. Sen bunu okumuyor musun Kur'an-ı Kerim'de? Nasıl bilmediğin bir şeyin ardına düşersin? Sen? Allah Azze ve Celle kendisini tanıtırken, "Ohu bir kül şeyin alim diyecek, o her şeyi bilendir diyecek. Sen diyeceksin ki hayır, Allahu Teala olmamış şeyleri bilmez. Bakın Allahu Teala allah Teala bu zalimlere ne diyor biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de? Bu zalimlere ne diyor biliyor musunuz? Ağaçtan düşen her yaprak tanesini o bilir diyor. Dünya yaratıldığından belli, dünya yaratıldığından belli. Ağaçların sayısını düşünün, yapraklarının sayısını düşünün. Her yaprak düştüğü anda Allahu Teala onu bilir diyor. Kur'an Kerim. Olan zalim, neredesin sen bu ayete göre? Devam ediyor. Wa la habbetin fi zulmatil yerin o toprağın karanlıklardaki karanlıklarındaki taneyi bilir. Daha, kuru ne kadar nesne varsa, yaş ne kadar nesne varsa, hepsini. Ve bunların tamamı kitapta açık açık yazılmıştır. Kitapta açık açık yazılmıştır diyor. Hangi kitap? Kalemi yaratıp da yaz dediğinde, kalemi yaratıp da yaz dediğinde, Ey Rabbim neyi yazayım dediğinde, bunlar hepsini yaz demiştir Allahu Teala. Hani sen Kur'an-ı Kerim ile amel ediyordun? Hani senin Kur'an-ı Kerim diyordun? allah Teala demiyor mu bilir diye bu ayet-i kerimede? En'am suresi 59, bakın söylediğim ayet-i kerime En'am suresi 59. Ma kena jött kerme jakardi s-terem. Hatszures jött mics. Alem talem, ma janemuma fissama għatibal ark. Inna dalike fi kitab, inna dalike alallah yesir. Bilmedin miki, Allah. Göklerde ve yerde ne varsa istisnasız hepsini bilir, kuşkusuz ki bunların tamamı kitabın içindedir ve kuşkusuz ki bu Allah'a çok kolay. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hepsini bilir, sen bunu bilmiyor musun diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şahsında bütün insanlığa hitap ediyor ey insanlık. Bilmedin mi ki Allahu Teala göklerde ve yerde her ne varsa onu bilir. Onun dışında değil ki zaten. Ve bunun tamamı kitabın içerisindedir. Yani bunun tamamı kitabın içerisinde yazılıdır. Ve bu Allah'a kolay. Bunu yani bunu yazdırmak, bunu bilmek Allah'a çok kolay. Ma min musibetin fil ardı ve fi illa fi kitab Ayetler birbirlerini açıklıyor. Ayetler birbirlerini tefsir ediyor. Yeryüzünde musibet olarak, bela olarak, sıkıntı olarak, meşakkat olarak her ne varsa sizin nefislerinizde musibet olarak ne varsa Hepsi kitapta. Ne oldu şimdi Sizin canınıza dokunacak musibet, sıkıntı, meşakkat, ne varsa kitapta. O kitaba göre oluyor zaten bu. Bakın ayetin devamı ne? ma esâbe min musibetin fil ardı ve lâ fî enfusukum illâ kitabın min qabli. En nebraha. Biz o musibeti yaratmadan önce gökyüzünde isabet eden ne kadar musibet varsa sizin nefislerinizde ona dokunacak ne kadar musibet varsa o musibet yaratılmadan önce daha o kitapta. ilmi ezeli bu anlatmaya çalıştığımız olay. Hadid suresi 22, bakın diye söylüyorum ayet numaralarını İnne zâlike elallâhi yesîr. Bu Allah'a çok kolay. İnsan, insan çok zalim. Ne kadar yeryüzünde günah varsa kardeşlerim, hepsi insanın Allah'ı kendisine veya çok sevdiği bir varlığa benzetmesinden, Kıyaslamasından kaynaklanıyor. Problem burada. İnsanoğlu allah Allahu Teala'ya bir şey olmadan önce Allah onu bilmez derken Allah'ı kendisiyle kıyaslıyor. Haşa ve kella. Yoksa buna cüret edemezdi bu kelimeyi söylemeye. Bunların imanı hangi iman? Allah'ı kendi nefisleriyle kıyaslıyorlar. Akan ayete hadis Suresi 22 kardeşlerim. Ma esabe min musibetin fil ard ve lafien fuskum yeryüzünde veya veya nefislerinizde herhangi bir musibet isabet ettiği zaman biz o musibeti yaratmadan önce o kitapta kayıtlıydı. Kitaptaki kayda göre yaratılıyor zaten o iş oluyor. İnne zâlike elallâhi yesîr, kuşkusuz ki bu Allah'a çok kolay. Allah'a zor diye bir şey yok. Sözünü tamamlayayım inşallah. Noktayı koyayım burada. Çünkü bu ders çok önemli. Bunu biraz birkaç ders yapmayı düşünüyorum. Eğer bana sabrederseniz. Şerif Sami i Teymi rahmetullahi aleyh. Çok değerli bu şeysi, ifadesi. Onu sözünü açıklamasa dediğinde getirdim ayetleri ben. Çünkü iyi anlaşılsın istiyorum onun sözü. Allah'ın ezelden beri mevsuf olduğu, sıfatlanmış, nitelenmiş olduğu ezeli ilmi ile Mahlukatın nasıl amel edeceklerini bildiğine kişinin iman etmesi gerekir. Hadiあれ iman bu. Sonra o kişilerin yani ezelde Allahu Teala'nın nasıl mahlu mahlukatın nasıl amel edeceği hususunda ister onları itaat edici kişisi, kimselerden olsun, ister isyan edici kimselerden olsun. Ne kadar hızlı tüketecekler, ne kadar yiyecekler, ne kadar içecekler, neyi eskitecekler, nerelerde barınacaklar. Hepsinin levhi mahfuzda yazılı olduğuna iman etmesi gerekir insana. Biraz önce size bir ayet-i kerime okudum En'am suresinde. Beni o kadar ettiliyor ki bu ayet-i kerime. Wama tasqutu min waraqatin illa bi illa bi Yapraktan yapraktan ağaçtaki yapraktan her ne düşse onun ilmiyle düşer Onun bilgisi dahilerinde insanlara isabet edecek şey mutlaka isabet edecektir. Bundan kaçma yoktur. İsabet etmeyecek bir şey de ona isabet etmez. Bunu bu sözü bir hadiste teyide değil mi? Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> amcasının oğlu küçücük çocuk da Resulekrem vefat ettiğinde 14 yaşında olduğunu söylüyor. 14 yaşında Vefat ettiğinde 14 yaşında. Diyor ki Rasulullah buna kaç yaşında olduğunu biliyorum. Rasulullah bu hitabı ona yönlendirdiğinde, bu mübarek hadise ona yönlendirdiğinde, ey çocuk, bir takım sözler öğreteceğim. Onları ezberle, muhafaza et. Allah seni koruyacaktır, muhafaza edecektir. Bil ki bütün insanlar Bütün insanlar senin için şer yapmayı dilese, Allah'ın sana takdir ettiğinin, yazdığının dışında bir zararı dokunduramazlar. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şekilde iyilik yapmak isteseler, Allah izin vermediği sürece, Allah dilemediği sürece sana zerre kadar iyilik yapamazlar. Yazının mürekkebi kurumuştur, defterler durulmuştur. Yazının mürekkebi kurumuştur, defter durulmuştur. Ancak bu kısmın, bu kısmın iyi anlaşılması için bizim gelecek derste inşallah hazır bulunursanız orada size bir takım ayet ve hadisler ileteceğim. Onlar çok önemli. Kevni kader ve, ve şer'i kader diye kaderi biz ikiye ayıracağız. Meseleye bu şekilde bakmazsak zihinlerimizde bir takım müşkilat meydana gelebilir. Bunun anlaşılması gerekiyor. Kevni kader nedir? Şer'i kader nedir? Bunun anlaşılması gerekiyor. İnşallah bu kısmı gelecek sohbetimizde izah etmeye çalışacağız. Bugün bu kadar olsun.